MÜLK SÜRESİ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. O her şeye gücü yetendir. O sizi denemek, hanginizin daha iyi iş yaptığını göstermek için ölümü ve hayatı yaratandır. O gerçekten çok güçlü, çok bağışlayıcı olandır. Yedi kat göğü birbiriyle uyum içinde yaradan O'dur. Bu yüzden sen, Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir bak, hiçbir çatlak görebiliyor musun? Sonra gözünü iki kez daha çevir bak, sonunda göz güçsüz ve bitkin bir halde sana dönecektir. Andolsun ki biz en yakın göğü kandillerle süsledik. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı olacaktır. O ne kötü varılacak yerdir. Onlar oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacaktır. Oraya her ne zaman bir topluluk atılacak olsa, oranın bekçileri onlara, size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar, evet derler, bize bir uyarıcı peygamber gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir, siz ancak büyük bir sapkınlık içinde bulunuyorsunuz demiştik. Ve yine derler ki, eğer biz uyarılara kulak vermiş olsaydık ya da aklımızı kullanmış bulunsaydık, şu alevli ateşe girenler arasında olmazdık. Böylece onlar günahlarını itiraf ederler. Artık o alevli ateşe girenler Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlara gelince, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun, bilin ki O kalplerin içinde olanı çok iyi bilendir. Hiç yaradan yarattığını bilmez mi? O inceliklere en iyi nüfuz eden, her şeyden çok iyi haberdar olandır. Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Öyleyse O'nun üzerinde yürüyün ve Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş O'nadır. Gökte olanın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden güvende misiniz? Bir de bakarsın ki yer sarsıldıkça sarsılır. Yoksa gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden güvende misiniz? O takdirde uyarımın nasıl olduğunu yakında bileceksiniz. Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Ama onlar beni inkar etmenin nasıl olduğunu görmüşlerdi. Onlar üzerlerinde kanat çırparak uçan kuşları görmüyorlar mı? onları havada tutan, ancak Rahman olan Allah'tır. O gerçekten her şeyi çok iyi görendir. Ya da çok merhametli olan Allah'ın dışında, size yardım edecek olan ordunuz hangisidir? İnkar edenler gerçekten büyük bir aldanma içindedirler. Ya da Allah size verdiği rızkı kesiverecek olsa, size rızık verecek olan kimdir? Hayır! Onlar gerçeğe karşı azgınlık ve nefret içinde direnip durmaktadırlar. Şimdi yüzüstü sürünerek yürüyen mi, yoksa doğru yolda dimdik yürüyen mi varacağı yere daha kolay ve çabuk ulaşır? De ki, Sizi yaradan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Buna rağmen siz ne kadar da az şükrediyorsunuz? De ki, Sizi yeryüzünde üretip çoğaltan O'dur. Sonunda O'nun huzurunda toplanacaksınız. Onlar eğer söylediğiniz doğruysa, bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir diye sormaktadırlar. De ki, o bilgi ancak Allah'ın katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Sonunda inkar edenler, azabı yakından gördükleri zaman yüzleri kararacaktır. Onlara, işte bu sizin isteyip durduğunuz şeydir denilecektir. De ki, söyleyin, Allah beni ve benimle birlikte olanları yok etse ya da bize rahmet buyursa, ya inkar edenleri can yakıcı azaptan kurtaracak kimdir? De ki, işte o bizim inandığımız ve kendisine güvenip dayandığımız çok merhametli olan Allah'tır. Yakında kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu anlayacaksınız. De ki, söyleyin, suyunuz yerin dibine çekiliverse, size kim bir akarsu getirebilir? Kalem Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Nuhun Kaleme ve onların yazdıklarına yemin olsun ki, Sen Rabbinin nimeti sayesinde asla cinlenmiş biri değilsin. Kuşkusuz senin için tükenmez bir ödül vardır. Kuşkusuz sen yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin cinlenmiş olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphe yok ki senin Rabbin kendi yolundan sapanları da doğru yol üzerinde bulunanları da en iyi bilendir. Öyleyse sen, gerçeği yalanlayanlara boyun eğme. Onlar istediler ki, sen yumuşak davranasın, o zaman onlar da yumuşak davranacaklardı. Yine sen, yemin edip duran aşağılık kimseye, kusur arayıp kınayana, durmadan söz taşıyana, sürekli olarak iyiliği engelleyene, saldırgan günahkâra, acımasız zorbaya ve buna ilave olarak, Mal ve birçok çocuk sahibi olduğu halde insanlara hiçbir yararı dokunmayana boyun eğme. O kendisine ayetlerimiz okunduğunda eskilerin masalları der. Biz yakında onun burnuna damga vuracağız. Biz bahçe sahiplerini sınadığımız gibi bunları da sınayacağız. Hani onlar inşallah demeden sabah vakti ürünü toplayacaklarına dair yemin etmişlerdi. Onlar daha uykudayken Rabbinden gelen bir afet bahçeyi sarıvermiş, öyle ki bahçe kapkara vermişti. Onlar sabahleyin birbirlerine şöyle seslenmişlerdi. ''Eğer ürününüzü toplayacaksanız erkenden tarlanıza gidin.'' Onlar aralarında sakın bugün bir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Ürünlerini toplayabileceklerini umarak erkenden gittiler. Fakat bahçeyi o halde görünce dediler ki, biz her halde yolumuzu şaşırmış olmalıyız. Ancak gerçeği anlayınca da, hayır, biz üründen yoksun bırakılmış bulunuyoruz dediler. İçlerinden en anlayışlı olanı, ben size Allah'ı tesbih etmeli değil miydiniz demedim mi dedi. Bunun üzerine onlar da, Rabbimizi tesbih ederiz, Biz gerçekten zalim kimselermişiz diyerek karşılık verdiler. Sonra da dönüp, yazıklar olsun bize. Meğer biz azgın kişilermişiz. Belki Rabbimiz bize onun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimize yöneliyoruz diyerek birbirini kınamaya başlamışlardı. İşte azap böyledir. Ancak ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Hiç kuşkusuz sakınanlar için Rableri katında naim cennetleri olacaktır. Biz Müslümanları suçlularla bir mi tutacağız? Size ne oluyor? Ne biçim karar veriyorsunuz? Yoksa sizin incelediğiniz ve içinde bulmayı dilediğiniz her şeyi bulduğunuz bir kitabınız mı var? Yoksa siz karar vermenin size ait olduğuna ve böylece istediğiniz kararı verebileceğinize dair bizden kıyamete kadar sürecek olan, kesin söz mü aldınız? Bu iddiayı içlerinden hangisinin savunacağını sor. Yoksa onların ortakları mı vardır? Eğer sözlerinde doğruysalar, ortaklarını çağırsınlar. Baldırların açılacağı ve secdeye çağrılacakları gün, onlar secde edemeyeceklerdir. Gözlerini öne eğecekler ve kendilerini zillet bürüyecektir. Oysa onlar, sağlıklarında secdeye çağrılıyorlardı. Sen bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Şimdilik kendilerine süre tanıyorum. Doğrusu benim planım sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir karşılık istiyorsun da, onlar bu yüzden ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yoksa gayb onların yanlarında da, Onlar mı yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o öfkeli bir halde Rabbine seslenmişti. Eğer Rabbinden ona bir nimet ulaşmış olmasaydı, o kınanmış olarak ıssız bir yere atılacaktı. Ancak Rabbin onu seçmiş ve onu iyi kimselerden kılmıştı. O inkar edenler, zikri Kur'an'ı işittiklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Onlar senin için, o cinlenmiş birisidir diyorlardı. Oysa o Kur'an, alemler için bir öğüttür. Hakka Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gerçekleşecek olan, Nedir o gerçekleşecek olan? Sen gerçekleşecek olanın ne olduğunu nereden bileceksin? Semut ve Ad kavimleri kapılarını çalacak olan o felaketi yalanlamışlardı. Semut kavmi korkunç bir sarsıntıyla yok edilmişti. Ad kavmi ise azgın dondurucu bir kasırgayla yok edilmişti. Allah onu onların üzerinde kesintisiz olarak 7 gece 8 gün estirmişti. Öyle ki onları orada içi boş hurma kütükleri gibi yere serilmiş durumda görürdün. Şimdi sen onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olmuş kasabaların halkları da hep aynı yanlışı yapmışlardı. Onlar Rablerinin elçilerine karşı gelmişlerdi. Bu yüzden de Allah onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıvermişti. Hiç kuşkusuz sular kabarıp taştığında kurtuluşunuzu sizin için ibret vesilesi kılmak ve belleyici kulakların bellemesini sağlamak için sizi gemide taşımıştık. Sur'a bir üfürülüşle üfürüldüğünde yer ve dağlar kaldırılıp tek bir vuruşla birbirine çarptırılarak darma dağın olduğunda işte o gün Olacak olan olacaktır. Gök parçalanacaktır. Çünkü o gün zayıf düşecektir. Melekler onun çevresinde duracaklar. O gün Rabbinin arşını onların üstünde 8 melek taşıyacaktır. O gün siz hesap vermek üzere Rabbinize arz olunacaksınız. Size ait hiçbir sır gizli kalmayacaktır. Amel defteri sağ tarafından verilen... Gelin defterimi okuyun, çünkü ben zaten hesabımla karşılaşacağımı biliyordum diyecektir. O artık meyveleri kolayca toplanacak, yüksek bir bahçede, hoşnut edici bir yaşantı içinde olacaktır. Kendisine geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için denilecektir. Amel defteri sol tarafından verilense, keşke bana defterim hiç verilmeseydi. ''Hesabımın da ne olduğunu hiç bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyin sonu olsaydı. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Gücüm de benden yok olup gitti.'' diyecektir. Allah o zaman cehennem muhafızlarına ''Tutun onu, derhal bağlayın, sonra alevli ateşe atın onu, sonra uzunluğu 70 arşın olan zincire vurun onu. Çünkü o yüce Allah'a inanmıyordu.'' yoksulu doyurmaya da ön ayak olmuyordu. Bu yüzden onun bugün burada candan bir dostu olmayacaktır. Günahkarlardan başka hiç kimsenin yemeyeceği, kanlı irinden başka yiyeceği de olmayacaktır, diye buyuracaktır. Hayır, görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o çok şerefli bir elçinin sözüdür. O asla bir şair sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Ne kadar az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer o peygamber bize atfen bir takım sözler uydurmuş olsaydı mutlaka onun gücünü alır sonra da onun şah damarını keserdik. İçinizden hiç kimse de buna engel olamazdı. Kuşkusuz bu Kur'an Allah'tan korkanlar için bir öğüttür. Kuşkusuz içinizden onu yalan sayanlar bulunduğunu elbette bilmekteyiz. Ancak bu yalanlama inkar edenler için bir pişmanlık olacaktır. Çünkü o mutlak gerçektir. O halde sen yüce Rabbinin adıyla tesbih et. Meariç Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsteyen biri, inkar edenlerin başına mutlaka gelecek olan azabın gelmesini istedi. O azabın gelmesine hiç kimse engel olamaz. Çünkü o, kendisine çok yükselme yolları olan Allah'tan gelmektedir. Melekler ve ruh, ona uzunluğu elli bin yıl olan bir günde yükselirler. Öyleyse sen, En güzel bir biçimde zorluklara göğüs ger. Hiç kuşkusuz onlar, o azabın geleceği günü çok uzak görmektedirler. Bizse onu çok yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi, dağlarda atılmış yün gibi olacak. Hiçbir sıcak dost, sıcak dostunu sormayacaktır. Onlar birbirlerine gösterilecekler. Suçlu kendini o günün azabından kurtarmak için, oğullarını, eşini, kardeşini, kendini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini kurtuluş fidyesi olarak vermek isteyecektir. Fakat asla o derileri kavurup soyan alevli bir ateştir. O gerçeğe arkasını döneni, yüz çevireni, servet biriktirip yağını kendisine çağıracaktır. Doğrusu insan, doğasında açgözlü olarak yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokununca sızlanır. Bir nimet dokununca da birden eli sıkılaşır. Ancak namaz kılanlar böyle değildir. Çünkü onlar namazlarına devam ederler. Onların mallarında isteyen ve istemekten çekinen için belli bir pay vardır. Onlar ceza gününü tasdik ederler. Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından güvende olunmaz. Eşleri ve cariyeleri dışındakilere karşı iffetli davranırlar. Ki onlar eşleri ve cariyeleri konusunda kınanmazlar. Ama kim bunların ötesini arayacak olursa, işte onlar sınırı aşanlardır. Onlar emanetlerine ve sözlerine sadık kalıp onları yerine getirirler. Tanıklıklarını doğrulukla yaparlar ve namazlarını korurlar. İşte bunlar cennetlerde ağırlanacak olanlardır. O inkar edenlere ne oluyor ki sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar? Onlardan her biri naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Kuşkusuz biz onları bildikleri şeyden yarattık. Ama hayır, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, biz onların yerine daha iyilerini getirmeye elbette ki kadiriz. Ve bu konuda hiç kimse önümüze de geçemez. Öyleyse sen onları bırak da, tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar, dalsın oynasınlar. O gün onlar, gözleri horlukla aşağıda, kendilerini bir zillet kaplamış olarak, sanki dikili bir şeye koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkacaklardır. İşte bu onların vaadolundukları gündür. Nuh Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u başlarına can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diye kamine elçi olarak göndermiştik.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 Cin Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki Bana cinlerden bir topluluğun Kur'an dinledikleri ve şöyle dedikleri vahyolunmuştur. Biz doğru yola ulaştıran olağanüstü güzellikte bir Kur'an dinledik ve ona inandık. Bu yüzden biz artık Rabbimize hiç kimseye ortak koşmayacağız. Rabbimizin şanı gerçekten çok yücedir. O ne bir eş, ne de bir çocuk edinmiştir. Meğer akılsız olanımız, Allah hakkında gerçek dışı sözler söylüyormuş. Oysa biz, insanların ve cinlerin, Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. Şu da bir gerçek ki, insanlardan kimileri, cinlerden kimilerine sığınırlardı da, onların şımarıklığını artırırlardı. Öyle ki onlar, Sizin de sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi diriltmeyeceğini, peygamber olarak göndermeyeceğini sanmışlardı. Biz göğü yokladık, onu güçlü koruyucularla ve yakıcı alevlerle doldurulmuş bulduk. Oysa biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Ancak şimdi kim dinlemeye kalkışacak olsa karşısında kendini gözetleyen yakıcı bir alev buluyor. Biz bu yeni uygulamayla, yeryüzünde olanlara kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara doğru olanı mı diledi, hiç bilmiyoruz. İçimizde iyi olanlar da, daha alt düzeyde olanlar da vardır. Bu yüzden biz ayrı ayrı yollar tutmuş bulunuyoruz. Ancak şu gerçeği çok iyi anladık ki, biz yeryüzünde Allah'ın iradesine asla karşı çıkamayız ve kaçmakla da onun iradesini geçersiz kılamayız. Biz o doğruluk rehberi Kur'an'ı işittiğimizde ona inandık. O halde kim Rabbine inanırsa ne hakkının eksik verilmesinden ne de kendisine kötülük edilmesinden korkmaz. İçimizde kendini Allah'a teslim edenler de doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim kendini Allah'a teslim etmişse, İşte onlar doğru yolu arayanlardır. Bununla birlikte doğru yoldan sapanlar, işte onlar cehenneme odun olacaklardır. Eğer onlar doğru yolda gitmiş olsalardı, kendilerini sınamak üzere onlara bol su verirdik. Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu giderek artan çetin bir azaba uğratır. Mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte kimseye dua etmeyin. Allah'ın kulu, ona dua etmek üzere kalkınca, onlar neredeyse üzerine üşüşeceklerdi. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. De ki, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim, ne de bir yol gösterebilirim. De ki, beni Allah'a karşı hiç kimse koruyamaz. Ve ben ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Benim görevim ancak Allah'tan geleni size duyurmak ve onun elçilik görevlerini yerine getirmektir. Artık kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse bilsin ki ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördüklerinde kimin yardımcısının daha güçsüz, ve sayısının daha az olduğunu anlayacaklardır. De ki, tehdit edilmekte olduğunuz kıyamet gününün yakın olup olmadığını ya da Rabbimin onu uzun süreli kılıp kılmadığını ben bilemem. O gaybi bilendir. Seçtiği bir elçisi müstesna gaybini kimseye bildirmez. Bu takdirde de o elçilerinin Rablerinin mesajını tebliğ ettiklerini bilmek için önünden ve ardından gözcüler salar. Allah onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır. Müzzemmil Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüye bürünen! Birazı dışında geceleyin, gecenin yarısında ibadet için kalk veya yarıdan biraz eksilt, Yahut onu biraz arttır ve Kur'an'ı ağır ağır oku. Kuşkusuz biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Gerçekten gece ibadeti daha etkili ve okumaya daha elverişlidir. Çünkü senin gündüzün gün boyu süren uğraşların vardır. Ancak bununla birlikte gece veya gündüz Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse sen yalnız ona güven. Sen onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Sen varlık sahibi olan o yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. Çünkü onlar için yanımızda bu bukağalar, yakıcı bir ateş, boğazı tırmalayan bir yiyecek, ve can yakıcı bir azap olacaktır. O gün yer ve dağlar şiddetle sarsılacak ve dağlar savrulup kum yığınlarına dönecektir. Doğrusu biz Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda tanıklık edecek bir elçi göndermiş bulunuyoruz. Ama Firavun o elçiye karşı gelmiş bu yüzden biz de onu çok ağır bir biçimde yakalamıştık. Eğer inkâr edecek olursanız, çocukları ihtiyarlatacak olan o günün azabından kendinizi nasıl koruyacaksınız? Çünkü o günün şiddetinden gök parçalanacak ve böylece Allah'ın vaadi yerine gelmiş olacaktır. İşte bu bir öğüttür. O halde kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Hiç kuşkusuz Rabbin, Senin ve seninle birlikte olan bir topluluğun, gecenin 3'te ikisine yakın, yarısı ya da üçte biri kadar bir sürede kalkıp ibadet ettiğinizi bilmektedir. Gece ve gündüzü ölçüp düzenleyen Allah'tır. O sizin bu vakitleri izleyip sayamayacağınızı bildiği için sizi bağışlamıştır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizden hastaların bulunacağını, bir kısmınızın rızık aramak için yeryüzünde dolaşacağını ve diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda savaşacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir ödünç verin. Kendiniz için yapacağınız her bir iyiliği, Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük bir ödül olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Müddessir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüye bürünen! Kalk ve uyar. Rabbini yücelt. giysini temizle pislikten kaçın. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma ve Rabbin için sabret. Sura üflendiğinde işte o gün inkar edenler için kolay olmayacak, zorlu bir gün olacaktır. Tek olarak yaratıp geniş servet sahibi yaptığım, göz önünde duran oğullar verdiğim ve kendisine büyük imkanlar sağladığım o kimseyi bana bırak üstelik o hala daha da artırmamı istemektedir. Hayır, asla. Çünkü o, ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Bu yüzden ben de onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası, nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası, nasıl da ölçtü, biçti. Sonra çevresine baktı, Sonra surat astı ve kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayarak bu öncekilerden nakledilen bir büyüden başka bir şey değildir. Bu ancak bir beşer sözüdür dedi. Bu yüzden ben onu Sekar'a sokacağım. Sekar'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? O ne devam ettirir ne de bırakır. Derileri yakıp kavurur. Üzerinde 19 melek vardır. Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden yaptık. Onların sayısını da inkârcılar için bir sınama yaptık ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar tam kanaat getirsin, inananların da inançları artsın. Kendilerine kitap verilenlerle inananlar kuşkuya düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlarla inkâr edenler de Allah bu örnekle ne demek istedi desinler. İşte böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola ulaştırır. Rabbinin ordularını ondan başkası bilemez. Bu insanlar için ancak bir hatırlatma, bir öğüttür. Hayır, aya, çekilip gittiğinde geceye, ağırdığında sabaha yemin olsun ki, sekar insan için, içinizden öne geçmek veya geri kalmak isteyen için bir uyarıcı olarak kuşkusuz en büyük uyarıcılardan biridir. Hesap günü her nefis kendi kazandığının karşılığında bir rehindir. Ancak amel defterleri sağ tarafından verilenler bunun dışındadır. Onlar cennetlerde olacaklar, sizi sekara ne sürükledi diyerek suçluların durumlarını soruşturacaklardır. Onlar da, ''Biz namaz kılmazdık, yoksulu doyurmazdık, günaha dalanlarla birlikte günaha dalardık, ceza gününü yalanlardık, sonunda ölüm gelip bizi yakalayıverdi.'' diye karşılık vereceklerdir. Artık onlara aracıların aracılığı da hiçbir yarar sağlamayacaktır. Onlara ne oluyor ki, sanki aslandan ürkmüş olan eşeklerin kaçtıkları gibi öğütten kaçıyorlar.'' Onlardan her biri kendine önünde açılmış sayfalar verilmesini istiyor. Hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, bu Kur'an gerçekten bir hatırlatma, bir öğüttür. O halde kim dilerse ondan öğüt alır. Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Çünkü koruyacak olan da, bağışlayacak olan da odur. Kıyamet Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hayır, yemin ederim kıyamet gününe, hayır, yemin ederim kendini sürekli kınayan kişiye ki, siz hepiniz diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimiz sanıyor? Bizim, Onun parmak uçlarını düzenlemeye bile gücümüz yeter. Bununla birlikte insan, kıyamet günü ne zamanmış diye sorarak kötülüğü sürdürmek ister. Ama göz kamaştığında, ay tutulduğunda, güneşle ay bir araya getirildiğinde, o gün insan, kaçacak yer neresi diyecektir? Hayır, kaçıp sığınılacak hiçbir yer olmayacaktır. O gün varılıp durulacak tek yer Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptıkları ve erteledikleri ne varsa hepsi bildirilecektir. Artık insan özürlerini sayıp dökse de kendi durumunu çok iyi görebilecektir. Vahyi çabucak almak için dilini kımıldatma. Çünkü onu senin kalbinde toplamak ve okumak bize aittir. Öyleyse biz onu okuduğumuzda sen onun okunuşunu izle. Sonra hiç kuşku yok ki onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz geçici dünyayı seviyorsunuz, ahireti ise terk ediyorsunuz. O gün kim yüzler parlayacak, Rablerine bakacaklardır. O gün kimi yüzlerde bel kemiklerini kıracak olan büyük belayı düşünerek asık olacaklardır hayır. Can köprücük kemiklerine dayandığında kim onu kurtarabilir denir. Ölecek olan artık ayrılık zamanının geldiğini anlar. Ve bacak da bacağı dolaştı mı, işte o gün sevk Rabbinedir. O ne inanmış ne de namaz kılmıştı. Üstelik gerçeği yalanlamış ve ondan yüz çevirmişti. Sonra da çalım satarak ailesine gitmişti yazık sana yazık yine yazık sana yazık insan başıboş bırakılacağını mı sanıyor o atılan meniden bir nutfe değil miydi sonra alaka oldu da Rabbi onu yaratıp güzelce düzenledi ondan iki çifti erkeği ve dişiyi yarattı peki bunları yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi İnsan Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İnsan henüz anılır bir şey değilken üzerinden çok uzun bir süre geçmedi mi? Hiç kuşkusuz biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. Biz onu deneyeceğiz. Bu yüzden onu işitir ve görür kıldık. Gerçekten biz ona yolu gösterdik. Şükreden veya nankörlük eden biri olmak artık ona kalmıştır. Ancak biz nankörlük edenler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse karışımı kâfur olan bir kadehten içeceklerdir. Bu Allah'ın kullarının içecekleri akıttıkça akıtacakları bir pınardır. Onlar adaklarını yerine getirirler kötülüğü her tarafı kuşatacak olan günden korkarlar. Çok sevmelerine rağmen yine de yiyeceklerini yoksula, yetime ve esire yedirirler ve onlara, biz sizi sırf Allah'ın hoşnutluğu için doyurmaktayız. Sizden ne bir karşılık ne de teşekkür bekliyoruz. Çünkü biz yüzleri asacak olan o dehşetli günde Rabbimizin azabından korkarız derler. Allah onları o günün kötülüğünden koruyacak, yüzlerine bir parlaklık ve gönüllerine sevinç verecektir. O onları, güçlüklere göğüs germelerinden ötürü, cennetle ve ipekten giysilerle ödüllendirecektir. Onlar orada koltuklar üzerine yaslanacaklar ve orada ne yakıcı bir güneş ne de dondurucu bir soğuk görecekler. Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkacak, meyvelerini toplamak ise kolaylaştırılacaktır. Aralarında gümüşten kaplar ve ölçülerini kendilerinin belirledikleri billur gibi gümüşten kaseler dolaştırılacaktır. Onlara orada, karışımında zencefil bulunan ve selsebil olarak adlandırılan bir pınardan bir kadeh sunulacaktır. Aralarında ölümsüz gençler dolaşacaktır. Sen onları görsen, kendilerini etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada nereye bakarsan bak, Karşında bir nimet ve çok büyük bir hükümranlık görürsün. Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil giysiler olacaktır. Gümüş bilezikler takınacaklardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirecektir. Onlara bütün bunlar sizin ödülünüzdür. Böylece çalışmanız karşılığını bulmuştur denilecektir. Bu Kur'an'ı sana indiren biziz. Öyleyse Rabbinin hükmünün gelmesini sabırla bekle ve onlardan hiçbir günahkara veya nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir bölümünde ona secde et ve geceleyin onu uzun süre tesbih et. Onlar şu geçici olan dünya hayatını seviyorlar. Önlerindeki ağır bir günü ise ihmal ediyorlar. Onları biz yarattık, ve bağlarını sımsıkı bağladık. Dileyecek olursak onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. Hiç kuşkusuz bu, bir hatırlatma, bir öğüttür. O halde kim dilerse, Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. Kuşkusuz Allah çok iyi bilen, çok bilge olandır. O dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince, o onlar için can yakıcı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birbiri ardınca gönderilenlere, büküp devirenlere, yaydıkça yayanlara, ayırdıkça ayıranlara, özür ve uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, size vaat olunan mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndüğü, gök yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve elçilere tanıklık için vakit belirlendiği zaman, bunlar hangi güne ertelenmiştir? Hüküm gününe. Hüküm gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün yalanlayanların vay haline. Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onlara katacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline. Biz sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde tuttuk. Sonra da biz onun duasını belirledik. Biz ne güzel belirleyeceğiz. O gün yalan yanların vay haline. Biz yeryüzünü hem diriler hem de ölüler için bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada sabit yüksek dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi? O gün yalanlayanların vay haline. İnkar edenlere denilecek ki, Yalanlamakta olduğunuz azaba doğru gidin. Üç kola ayrılacak ama ne gölgelendirecek ne de ateşten koruyacak olan bir gölgeye gidin. O kütük gibi, sarı bir halat gibi kıvılcım saçacaktır. O gün yalanlayanların vay haline. Bu onların konuşamayacakları bir gündür ve özür sunmak için kendilerine izin verilmeyecektir. O gün yalanlayanların vay haline İşte bu sizi ve sizden öncekileri bir araya toplayacağımız hüküm günüdür. Eğer sizin bir planınız, bir hileniz varsa onu bana karşı kullanın. O gün yalanlayanların vay haline. Allah'tan korkanlara gelince onlar gölgeliklerde, pınarların başlarında canlarının çektiği meyvelikler arasında olacaklardır. Kendilerine, yaptıklarınıza karşılık, cennet nimetlerinden afiyetle yiyin ve için denilecektir. İşte biz, iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. O gün yalan sayanların vay halini. Ey inkâr edenler! Dünyadayken yiyin, biraz faydalanın. Çünkü siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay halini. Onlara rükû edin denildiğinde rükûya varmazlar. O gün yalan sayanların vay halini. Artık onlar bundan sonra hangi söze inanacaklar?